alemlerin Rabbi olan, Rabbini insana gönderdiği vahiy ile ispat eden, şefkat ve merhametinin bir ifadesi olarak insanı terbiye eden Allah'a hamdolsun onun gönderdiği vahyi, ondan aldığı gibi hiç bozmadan, değiştirmeden, eklemeden, çıkartmadan, aynen olduğu gibi insanlığa ileten, o vahyin baş öğretmeni olan, o vahyi tebliğ ve beyan eden, sevgili peygamberimize salat olsun, onun getirdiği vahyi yaşamaya çalışan, hayatın düsturu olarak o vahyi bir hayat nizamına dönüştüren, siz değerli müminlere selam olsun, bereket olsun, hidayet olsun. Bugün Kur'an derslerimizin ilkinde Fatiha'nın tefsirini işleyeceğiz. Fatiha'ya girmeden evvel, kuşkusuz her bir surenin başlangıcı olan, açılışı olan ve Kur'an okumaya girerken söylememiz emredilen, Eûzü Besmele'nin tefsiriyle söze girmek istiyorum. Önce, Eûzü Billâhi mineşşeytanirracîm ne demek? Bunun üzerinde bir nebze duracağım. Taşlanmış olan şeytanın şerrinden Allah'a sığındırın manasına gelen istiaze, yani Eûzü Billâhi mineşşeytanirracîm, Kur'an'ın bize aynı zamanda bir emri. Kur'an Nahl suresinde "Fe iza qara'tel min ayetiyle Kur'an okuyacağın zaman taşlanmış olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın diye emretmekte. Yine bir başka ayeti kerimede A'raf suresinin 200. ayetinde "Ve emma yanzaghannake min eşşeytani nazghun festa'iz diye buyurulmakta. Eğer şeytan sana vesvese verirse, senin gönlüne üfürürse, senin zihnini bulandırmaya kalkarsa Allah hasın. Onun vereceği her türlü vesveseden, kalbine atacağı her türlü bulanıklık ve zihnine getireceği her türlü gölgeden Allah hasın buyrulmaktadır. Tabii bu hitaplar özelde peygamber aleyhisselama, genelde hepimizedir. Çünkü hiçbirimizin kalbi ve kafası şeytanın vesvesesinden şeytanın desisesinden şeytanın üfürüğünden ve gölgesinden hali değildir. Bu noktada Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm cümlesinin kovulmuş şeytanın vesvesesinden şerrinden Allah'a sığınırım ifadesinin bizde uyandırmaya çalıştığı ruh hali üzerinde bir miktar durmak istiyorum. İstiave bir sığınma, bir ruh hali uyandırma operasyonudur. Yani bir bilinç inşasıdır. İnsanda bir bilinç uyandırmak için istiaze emredilmiştir. Niçin bir bilinç uyandırmak? Çünkü bilinçsiz olarak Allah'ın vahyine muhatap olmamız istenmemektir. Çünkü insan, Allah'ın vahyini bir, affedersiniz, inek gibi, bir kuş gibi bir sinek gibi bir solucan gibi değil Allah'ın kendisine akıl nimetini ihsan ettiği bir varlık olarak şuurlu ve akıllı bir şekilde dinlemesi, algılaması istemekte. Onun için أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bizde vahye hazırlık olsun için bir bilinç uyandırma operasyonudur. Bu bilinç tamamen Allah'a teslimiyet ve her türlü yasak duygu ve düşünceye kalp ve kafamızı kapatmak anlamına geliyor. Bu anlamda racim" diyen bir insan vahyin diriltici soluğuna teslim oldum demiş oluyor. Çünkü vahiy karşısında diri bir bilinç, diri bir insan, diri bir şuur, diri bir yürek istiyor. Bunu da zaten Kur'an'da görmek mümkün. اِنْ هُوَ ve ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُب۪ينٌ لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّ O bir hatırlatmadır. İnsana özünü hatırlatma, yaratılışını hatırlatma, doğasını hatırlatmadır ve kerim bir Kur'an'dır. Hemen arkasından Yasin suresinde geçen bu ayet şöyle diyor. İn huve illa zikrun ve Kur'anun mubin li men hay Kur'an'ın indirilişi Diri olan kimseleri uyarmak içindir. Diri olan kimseleri. Demek ki Allah hitabının karşısında, vahyinin karşısında ölü ruhlar istemiyor. Ölü bedenler istemiyor. Şuursuz insanlar istemiyor. Buradaki dirilik elbette hepimizin de anlayacağı gibi. Fiziki bir dirilik değil, zihni, kalbi bir dirilik. Onun için, لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّ Diri olan kimseyi uyarmak için. Bu nedenle Kur'an karşısında diri bir ruh, diri bir kalp, diri bir şuur istiyor. Yine bir başka ayet-i kerimede İstecibu lillahi ve lirrasuli İza lima yuhyikum Allah'a ve Resulüne sizi çağırdıkları zaman neye çağırdıkları? Diriltmek için çağırdıkları zaman davetlerine evet deyin, icabet edin. Demek ki Allah'ın çağrısı, Resulünün çağrısı bir diriliş çağrısıdır. Kimlere bir diriliş çağrısı? Elbette ki yüreğini ve zihnini diri tutanlara bir diriliş çağrısı. Bu dirilişi ebedileştirme çağrısı. Bu dirilişi ölümsüzleştirme çağrısı. Onun için istiade racim bir diriliştir. Dirilişin anahtarıdır. Siz bu sözü söylemekle ben ey Allah'ım senin hitabına diri bir yürek, diri bir bilinç ve diri bir şuurla lebbeyk diyorum. Buyur diyorum. Buyur ya Rabbi gönlüme hitabınla hitabını konuk et, kelamını konuk et ve ben senin emrine bu şekilde amade olduğumu duyuruyorum demektir. İstiave bir şeyi söylemek değil bir tavır almaktır. Onun için başta okuduğum ayette فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ayetindeki mana da bunu ifade ediyor. Kur'an'ı okumaya başladığın zaman kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Yani sığınırım de Değil, sığın. Bir şeyi söyle diye emredilmiyor. Bir şeyi yap diye emrediliyor. Neyi yapacağız? Sığınma işlemini. Neyle yapacağız? Bilinçle yapacağız. Niçin yapacağız? Çünkü Kur'an karşısında diri bir insan istiyor. Onun için istiave. İstiave. <gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim. Peygamber aleyhisselamın Kur'an'a başlarken, yine namaza başlarken daima söylediği bir cümle idi. Sadece söylediği değil, yaptığı bir eylem idi, Kalp eylemiydi. Zihni bir yeniden inşa idi. Şimdi, istiadeden sonra Besmele'ye geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ı bir siteye benzetirseniz, muhteşem bir siteye. Bu sitenin kapısı, portali, Fatiha diyebiliriz. Sitelerin, evlerin, konakların, sarayların kapısı insanın yüzüne benzer. İnsanın tüm tavırlarını, İnsanın korkusunu, hüznünü, acısını, elemini yüzünden okuyabilirsiniz. İşte aynen öyle bir konağın, bir sarayın, bir sitenin içinin nasıl olduğunu kapısından anlayabilirsiniz. Onun için Kur'an'ın da tüm özelliklerini Fatiha'ya bakarak anlayabilirsiniz. Fatiha eğer Kur'an sitesinin kapısıysa, bu kapının anahtarı da besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim anahtarıyla bu kapıyı açarsınız. Şimdi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelen besmelenin anlamı üzerinde... bir miktar durmak istiyorum. Besmele'nin... salt anlamı... Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hepinizin bildiği gibi. Başındaki B harfi insak içindir Arap dilinde. Yani bir şeyi bir şeye bağlamak. İki şey arasında köprü kurmak. İki şey arasında bir iletişim sağlamak içindir. Bu anlama gelir. Besmele'nin başındaki B harfi. Peki, Besmele neyi neye bağlıyor? Bu ilsak niçindir? Besmele'nin sırrı da burada gizlidir işte. Besmele'nin tüm hikmetini o B harfi vermektedir. Çünkü Besmele, hayatı Allah'a bağlayan bir Köpredir. Besmele, eşyayı kutsala bağlayan bir bağdır. Besmele, yüreği Rabbine bağlayan bir kablodur. Besmele, dünyayı ukbaya bağlayan, geçiciyi kalıcıya bağlayan, eşyayı yaratana bağlayan, Mahluku halika bağlayan, muazzam bir bağ. Besmele bu anlamıyla bir hayat felsefesidir. Besmeleli insan Allahlı insandır. Bir işe başlarken Efendimiz onun için besmele çeker ve bize de çekilmesini tavsiye ederdi. Niçin? Çünkü besmele bir hayat felsefesidir verip... <gülüyor> Besmele ile başladığınız bir iş, Allah'a ısmarladığınız bir iştir. Bir işe başlarken besmele çekmenizle siz şunu söylemiş oluyorsunuz. Bir, ben bu işimi Allah'lı yapıyorum. Allahsız düşünmüyorum ben bu işi. Ben bu işime Rabbimi karıştırıyorum. İki, ben bu işimi Allah sayesinde yapıyorum. Ondan aldığım güç... Ondan aldığım akıl, ondan aldığım nimet, ondan aldığım beden sayesinde yap. Yani eğer o bana rahmet etmemiş olsaydı, ben bu işimi yaparken kullandığım el, ayak, göz, kulak, dil, dudak, zihin, eşya, para, her neyse kullandığınız her bir şey eğer o vermemiş olsaydı ben yapamazdım demektir. Onun için... Besmele bu manada bir teşekkürdür. Allah'a teşekkür. Yine besmele bir başka anlamıyla Ya Rabbi senin yardımını istiyorum duasıdır aynı zamanda. Ya Rabbi ben bu işi yapıyorum ve yaptığımı sana da haber veriyorum ki sen yardım edesin, sen yetişesin, sen bu işe el katasın. Diyorsunuz. Besmele'nin nasıl bir hayat felsefesi, bir bakış açısı demeye geldi. Onun için bu anlamıyla besmele sekülerizmi reddetmektir. Yani Allah'ın karışmadığı hiçbir iş yoktur demektir. Onun için günaha besmele çekilmez. Niçin? Allah'ın razı olmadığı şeye Allah'ın adıyla başlanan, Hayatı vesmeleli olan bir insan, hesabı verilecek bir hayat yaşanmış demektir aynı zamanda. r-Rahim'in B harfinden sonra gelen isim bir görüşe göre subuh yücelikten, bir görüşe göre de alamet işaret manasına gelen vesm kökünden gelir. Tabii bunlar aynı zamanda iki ayrı bakış açısının, iki ayrı ekolün yorumlarıdır. Ama ben ayrıntısına girmeyip hemen geçiyorum. Yani eşyanın, isim sahibi olan her şeyin bir yüceliği vardır manasına gelir. Eğer sumu kökünden geliyorsa, sumu yücelik demektir. Sumu şeref demektir. Yani isim sahibi olmak bir Başlı başına şereftir. Yani var olma şerefine ermek demektir. Yokluğa karşı varlık bir şeref. Eğer vesm kökünden geliyorsa bu seferde şu manaya gelir. işaret, alamet. Yani bir şeyin ismi o şeyin alametidir. O şeyin belgesidir. Bir şeyin ismi onun niteliğini gösteren bir belge demektir anlamı. Allah ismi özel bir isimdir. Fatiha içerisinde geçen Allah lafzını ben Besmele'de tefsir etmek istiyorum ki Fatiha'nın içinde yeniden tefsir etme gereği duymayayım. Onun için Allah lafzı üzerinde bir miktar durmam gerekiyor. Allah lafzı özel bir isimdir. Kur'an-ı Hakîm'de aşkın sayıda Allah'ın en çok geçen adıdır. Ve bu ad Allah'ın özel adı olması hasebiyle Allah'ın tüm güzel isimlerinin de kendisine sıfat olduğu bir mevzudur. Onun için Allahu Kerimun, Allahu Halikun, Allahu Azizun Allah'u alimun diyebilirsiniz. Yani Allah'ın tüm diğer isimlerini bu isme sıfat olarak kullanabilirsiniz. Onun için Allah'ın bir tek ismi vardır. O da Allah lafzı celalidir ki tüm diğer isimlerine sıfat olabilir. O sebeple Allah... İsmi Celali Allah'tan başkası için hiçbir şekilde kullanılmaz. Türetilmemiştir. Başka görüşler olsa da yaygın görüş herhangi bir kelimeden türetilmediği, müştak olmadığı yönündedir. Yine çoğulu yoktur. Allah'lar denemez, bunu söyleyen bir kimse cehaletini göstermiş olur. Yine Allah lafzı celalinin yerini hiçbir isim tutmaz. Onun yerine bir başka isim geçirilemez. Örneğin Tanrı, örneğin İlah Allah lafzının yerini kesinlikle tutmaz. Ancak Allah'ın diğer isimleri ile birlikte Allah'ın has ismi olan Allah kullanıldığı kullanılabildiği gibi Allah ismi dışındaki diğer isimler de ve sıfatlar da tek başına kullanılabilir. Er-Rahman. Rahman sıfatı müşebbehedir Arap dilinde. Bu bir şeyin özünü ifade eder. Yani bu kimdir sorusuna verilen bir cevap. Allah kimdir diye sorarsanız eğer, Cenab-ı Hak kendisini bize Rahman'dır diye tanıtıyor. Onun için Er-Rahman ismi de Allah'a hastır. İnsana verilemez. Onun için alimler, mütesirler isim olarak özel, fiil olarak genel demişler. Yani Er-Rahman Allah'a has bir isimdir ancak tezahürü. Tecellisi tüm alemi kapsar. Allah Rahman ismi sayesinde yerlere, göklere lütfeder. Rahman isminin kapsamında yalnız müminler değil, kafirler de vardır. Yalnız canlılar değil, cansızlar da vardır. Yalnız şuurlar değil, şuursuzlar da vardır. Yani Allah Rahman ismi sayesinde gökleri tutmakta, hayvanları yaşatmakta, ağaçları, otları ve tüm alemi varlığı ayakta tutmaktadır. İşte Rahman isminin bir tecellisidir. Rahim ismi o ise Allah'ın ki kelime özelliği olarak ismi faildir. Mübalağa ile ismi fail. Allah'ın fiili sıfatına delalet eder. Rahman zatına delalet eder. Yani Ey Allah'ım sen kimsin? Sorusuna rahmandır cevabını verebilirsiniz. Peki rahimdir cevabı hangi soruya verilebilir? Ey Allah'ım sen yaptığın işi nasıl yaparsın sorusunun cevabıdır. Yani rahmetle yapar. Ben rahmanım, acıyanım. Ben rahmetliyim, ben merhametliyim, ben şefkatliyim, ben sevenim yaptığım işi de rahmetle yapar. Muamelemi rahmetle yapar. Onun için rahim ismi fiilidir, rahman ismi zatidir. Öz varlığına yönelik bir sıfattır, boyuttur rahmet. Ama rahim Allah'ın fiiline müteallıktır. Yaptığı her bir şeyi rahmetle yapar demektir. Onun için Allah bizatihi zatında rahmetli ve fiillerinde de merhametlidir. Biz besmeleyi bu manada şöyle tercüme edebiliriz. Rahman özelliğiyle tüm yaratıklarına merhametle muamele eden Allah'ın adıyla. Tam tercümesini bu şekilde yapabiliriz. Rahman özelliği sayesinde tüm yaratıklarına merhametli davranan, merhametli muamele eden Allah'ın adıyla. Besmele hük hüküm olarak Fatiha'dan bir ayet mi değil mi tartışmasına girmek istemiyorum. Bu konuda bizden önce çok söz söylenmiş. Ancak Besmele'nin Kur'an'dan bir ayet olduğu konusu hiç kimsenin ihtilaf etmediği bir konudur. Bilindiği gibi Neml suresinden bir ayettir Besmele. İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Süleyman Aleyhisselam'ın Belkısa, Sebe Kraliçesi Belkısa yazdığı mektup bu cümle ile başlıyormuş. Kur'an'ın bize verdiği bilgiye göre. Oradan anlıyoruz ki Besmele sadece Muhammed ümmetine has bir cümle değil, bir anahtar değil. Muhammed ümmetinden önceki İslam peygamberlerinin de kullandığı bir anahtar. Ve yine bu sözümüzü, bu yargımızı Kur'an'daki bir başka ayetle doğruluyor. Nuh Aleyhisselam. Bismillahi macraha ve mursaha. Gemiye binerken ve tüm inananlarını gemiye alırken gemi hareket etmeden yani gemiyi bu cümleyle hareketi Bismillah'i mecraha ve mursaha. Tufan yolculuğuna Nuh peygamber ve inananları böyle başlıyorlar. İşte buradan da anlıyoruz ki insanlık tarihi boyunca besmele İslam peygamberlerinin tümü tarafından bir anahtar olarak kullanmış. Bu bize neyi ifade ediyor? Bu şunu Evrensel değişmez değerlerin öbür adı olan İslam'ın değişmez değerlerinden biri de Besmele'nin verdiği bakış açısıdır. Yani Allah insanın her bir işine karışır. İki, insan eğer Allah'ın yardımını istiyorsa Allah ile başlamak durumundadır. Üç, insan Yaptığı her bir şeyde Allah'a olan borcunu hatırlamak ve ona teşekkür etmek durumdadır. İşte bu insanlığın değişmez değerlerinden birinin değişmez bir göstergesidir. Bu manada Besmele'nin Kur'an'dan bir ayet olduğu konusunda hiç kimsenin tereddüdü yok. Ancak surelerin başında birer ayet mi sorusu sorulmuş ve buna farklı cevap verilmişse de bendeniz bu konuda Besmele'nin surelerin başında sadece sureleri birbirinden ayırmak için yapılan bir iktibas, ayetten bir iktibas olduğu görüşündeyim. Fatiha'daki Besmele'nin de aynı olduğu görüşündeyim. Çünkü, çünkü Besmele ilk inen ayeti kerime Peygamber aleyhisselama şöyle başlıyordu. Besmele'yi emrederek başlıyordu. İkra, bismi rabbi halak. Rabbinin adıyla, yaratan Rabbinin adıyla oku. Demek ki, Peygamber'e ilk indirilen ayet, Besmele ile başlamasını emrediyordu. Yani Besmele ile başlamıyor, ama besmeleyi emrediyordu. Onun için peygamber işte bu emri tutarak Kur'an okumaya besmele ile başladı. Onun için bendeniz Kur'an'daki tüm surelerin başındaki besmelelerin de Allah'ın bu emrine intisalen nem suresindeki mezkur ayetten birer ittibas olduğu görüşündeyim. Şimdi Fatiha'ya geçebiliriz. Fatiha adı üzerinde açış demektir. Açılış demektir. Bir diğer ismi de Ummul Kitab'dır. Kitabın anası. Niçin kitabın anası? Çünkü Fatiha tıpkı biraz önce Besmele için söylediğim Gerçekte olduğu gibi Fatiha'da insanlığın değişmez değerleri olan İslam'ın özünü içerir. Ve Fatiha'da evrensel değerleri içinde barındıran bir vahiy parçasıdır. Bu manada Fatiha sadece bu ümmete değil, Peygamberimizin bir hadisinden öğrendiğimize göre bundan evvelki ümmetlere de indirilen kitaplarda yer almış, yani manası, mefhumu yer almış bir değerler silsilesidir. Onun için Fatiha'da tıpkı Besmele gibi zamanlar ve zeminler üstü İslam'ın değişmez değerlerini içerir. Mekke'dir, Mekke'de nazil olmuştur. Yine doğru görüşe göre Fatiha ilk inen tam suredir. İlk inen ayetler tam sure değil ama ilk inen ayetler ikra bismi rabbikellezi halak ile başlayan beş ayet idi. Alak suresinin ilk beş ya da yedi ayeti. Ancak bu tam sure olarak inmemiştir. Bundan sonraki surenin diğer ayetleri peyder pey daha sonra inmiştir. Lakin ilk nazil olan tam sure Fatiha'dır. Onun için Kur'an'da ilk nazil olan ayetler Alak suresinin ilk beş ya da yedi ayeti ilk nazil olan tam sure ise Fatiha'dır. Bu anlamıyla da Fatiha ummul kitaptır. Fatiha'nın namazla okunmaya başlaması da bunun bir başka delilidir. Çünkü ilk yıldan itibaren biliyoruz ki biz müminler namaz kılıyorlardı. Ve yine biliyoruz ki peygamberden bize kadar gelen nakillerde la salata illa bi فاتحة الكتاب ya da buna benzer kalıplarla formlarla gelen Fatihasız namaz namaz olmaz hadisi şerifinde ifade edildiği gibi ilk andan itibaren müminler hem namaz kılıyorlar hem de namazlarında Fatiha'yı okuyorlardı. Bu da gösteriyor ki Fatiha bazı ulemanın söylediği gibi Medine'de değil kesinlikle Mekke'de nazil oldu ve hem de Mekke'de ilk dönemlerde nazil olan bir suredir. Elhamdülillahi Rabbil alamin Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Elhamdül Kur'an'da tam 38 kez geçer bu formda. Elhamdül biçiminde. 38 yerde de aynı manaya gelir. Kur'an'ın hiçbir tarafında bu sözcük bir başka anlama gelmez. Muhkem bir sözcüktür onun için. İkinci bir manası yoktur. Ve mükemmellik atfı demektir. Yani bir şeye mükemmellik vermek demektir. Övgülerin mükemmeli, sevgilerin mükemmeli, tüm senaların mükemmeli, tüm yüceltmelerin en mükemmeli kim içindir? Allah'ın. Yani bu şu demektir. Mükemmellik Allah'tan başkasına ait değildir. Neyi, ne kadar güzellik varsa tanıdığımız, bildiğimiz hepsini mükemmel bir biçimde Allah'a atfedebiliriz. Bu, bu anlama gelir. Başındaki el tahsis içindir. Yani tüm övgüler, tüm senalar, tüm sevgiler, tüm yüceltmeler tüm mükemmellikler anlamına gelir. Lillahi Allah içindir. Allah lafzını yukarıda Besmeleyi tefsir ederken işlediğim için geçiyorum. Rabbil alemi nasıl bir Allah? Öncelikle bu soruyu sormamızı bekliyor Kur'an ve cevabında da alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyor. Demek ki Özel bir seçim bu. Alemlerin Rabbi olmak, Allah'ın bize ilk duyurmak istediği özelliği. Sen kimsin Allah'ım? Yukarıda, Besmele'de biz böyle bir soru sorduk. O dedi ki, Rahmanım. Onun içinde merhametimle muamele ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Onu öğrenmiştik yukarıda. Peki bu niye farklı geldi? Rahman olduğum için merhametimle muamele ettim, terbiye ettim alemler. Ve o terbiyenin sonucu olarak da işte bu vahyi gönderdim. İnsanla konuştum, insana hitap ettim, insanı muhadap aldım, insana tenezzül ettim anlamına gelir. Onun için Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alemlerin terbiyecisi, mürebbisi olan Allah'a hamdolsun. Bu aslında Ya Rabbi niçin Rahmansın, niçin Rahimsin ya da Ya Rabbi Rahman ve Rahim oluşunun göstergesi nedir diye sorarsanız işte o sorunun cevabı. Eğer benim rahmetime, benim size olan şefkat, merhamet ve acımama bakmak istiyorsanız, bakın sizi muhatap alıyorum. Size hidayet gönderiyorum, rehber gönderiyorum, peygamber yolluyorum, kitap yolluyorum. İşte sizi terbiye içindir bunlar. Bu manaya gelir. Yani size karışıyorum. Sizi yaratıp sokağa bırakmıyorum. Sizi yaratıp sizi başı boş olarak bırakmıyorum. Aynen Kur'an'da buyrulduğu gibi. Evlerle kefe evler. Sunma evlerle kefe evler. Eyahsebul insanu en yütrakesu da. İnsan başı boş dolaşacağını, başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Allah'ın Rab oluşu böyle bir kanaati yalanlıyor. İşte Rab oluşu bu anlama geliyor. Rab birçok mana içeriyor. Öncelikle terbiye eden, basamak basamak bir şeyi kapasitesinin sınırlarına yücelten, bir şeyi kemale ulaştıran, bir şeyi yaratan, yarattıktan sonra görüp gözeten, Kollayan, onun var olması için gerekli olan zemini de yaratan. Onun var olması, onun özelliklerini hayatta kalmasını sürdürebilmek için gerekli olan ortamı da yaratan demektir. Sadece bununla kalmayıp yarattığı bu şeyi kemale ulaştıran, kapasitesinin sınırlarına taşıyan demektir. Yine yarattığı hakkında hüküm veren anlamına gelir Rab. Hüküm veren, onun için kurallar koyan, onun tabi olacağı yasaları belirleyen, bütün bu anlamlara gelir Rab ismi. Rab Allah'ın bir isim sıfatı olarak Kur'an'da birçok yerde gelir. Ancak bu konuda çok ilginç bir not vermek istiyorum. Kur'an'ın ilk nazil olan 30 suresinde Allah ismi 20 defa geçtiği halde Rab sıfatı tam 80 kez geçer. Rahman suresinin dahil olduğu tasnifte 30 sure. ilk inen 30 sure. Yani nüzul sıralamasında, iniş sıralamasında ilk inen 30 surede Rab sıfatı Allah isminin tam dört katı geçer. Bu elbette tesadüfi sayılamaz. Buna tesadüf denilemez. Peki nedir bunun hikmeti diye sorulacak olursa hikmeti şudur. Rab ismi sıfatı müşriklerin inkar ettiği bir sıfat. Müşrikler Allah'a iman ediyorlar. Ancak Allah'ın Rab oluşunu inkar ediyorlardı. Bu inkarları idi. İşte putları bunun için ittihaz etmişler. Bunun için putlara tapmışlardı. Çünkü onlar uzak bir Allah'a inanıyorlardı. İşlerine karışmayan, hayatlarına bulaşmayan, kendilerini duymayan, kendilerini görmeyen, çok uzak, kendilerine el uzatamayan bir Allah. Onun içinde putları aracı olarak seçiyor ve diyorlardı ki Kur'an'ın ifadesiyle لِيُكَرِّبُوا نَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَا Bu putlar Allah'la bizim aramızda aracılardır diyorlardı. Onun içindir ki ilk inen 30 surede Rab sıfatı Allah isminin tam 4 katı geçiyordu. Aslında burada problem şuydu, problem... Allah'a inanmama değil, Allah'ın Rab'liğine inanmama değil. O sebeple Kur'an Allah'ı ispat etmez. Allah'ın varlığını ispat etmek için herhangi bir ayet tahsis edilmemiştir. Ancak Allah'ın Rab'liğini ispat eder. Allah'ın kainatı, insanı, tüm eşyayı yarattığını ve terbiye ettiğini onun içinde kural ve kanun koyduğunu ifade eder. Bu çok önemli bir noktadır. Alemin. Alemin köken olarak bazı dilciler bunun Arapça değil, Arapçalaşmış bir kelime, muarrab bir kelime olduğunu söylerler ve köken olarak da Yine Sami dilleri Arapça ile aynı kaynağa mensup olan İbranice'den geldiğini söylerler ki, bunu kabul etmemiz için bir sebep yok. Çünkü İbrani dili de, Arap dili de, Süryani dili de, Aramca'da aynı kökten gelmiş Sami dil ailesine mensuptur. Kökeni aynıdır. Sistematiği de aynıdır bu dillerin. Ve kelimeleri incelendiğinde dil alimleri, ...nin ortak görüşü bu dillerin aynı kökten, aynı dilden türedikleri yönünde olduğu için hangisi hangisinden almıştır onu seçmek, onu bilmek de mümkün değildir. O noktada alemin ifadesi alemler. Yani varlık kategorileri anlamına gelir. Varlık kategorileri. Buradaki e, aleminden kasıt, şuurlu varlıklardır tüm tanıdığımız ve tanımadığımız şuurlu varlıkların Rabbi olan Allah'a hamdlerin ve övgülerin tümü ona olsun demektir. Ancak Kur'an'ın başka yerlerinde alemin ifadesinden biz daha geniş anlamları da anlıyoruz. Yani bir başka ayette alemin tüm varlığı içine alan bir anlamıyla geliyor. Bir başka ayette cansızları da içine alan bir anlamla geliyor. Yine bir başka ayette melekleri de kapsayan bir anlamıyla geliyor. Ama Fatiha'daki alemin sadece şuurlu varlıkları kapsayan bir ifadedir. er Rahim yine yukarıda tefsir ettiğimiz besmeleyi tefsir ederken açıkladığımız iki Allah'ın sıfatı Er-Rahman Er-Rahim yani özünde merhametli olan ve bu merhamet sıfatıyla varlıklara merhametle muamele eden rahmetle muamele eden Allah içindir özgülerin tümü anlamına gelir ki ayrıntısını verdiğim için geçiyorum. Maliki-i Umiddi. Yine Allah'ın kimliği tabirca ise tırnak içinde açıklanmaya devam ediyor. Fatiha'da. Din gününün maliki. Din gününden kasıt nedir? Kuşkusuz hesap günüdür. Arap dilinde meşhur olan bir Söz vardır ki hadis olarak da nakledilir. كَمَا تَد۪ينُ تُدٰى Yani nasıl yargılarsanız öyle yargılanırsınız. Siz başkalarına nasıl davranırsanız başkaları size öyle davranır. Ne ederseniz onu bulursunuz. Yuvarlak anlamıyla bu anlamlara gelen bu söz meşhurdur. Yani burada din tamamen hesap günü anlamına gelir. Din gün. Onun için Malik bir okunuşta Melik de okunur, din gününün hakimi. Hesap günü varsa bir yerde, o hesap gününün de bir hakimi olması lazım. Bir mahkeme varsa, o mahkemenin hakimi olması lazım. Malik-i Yevmiddin hesap gününün hakimi olan Allah'a delalet eder, işaret eder. Yukarıda Rahman, Rahim isimleri sıfatlara geçtik. Yani sevindik. Birdenbire Allah'ın rahmetini, bereketini, Allah'ın acımasını, şefkatini, merhametini ifade eden sıfatlarla Rabbimiz bizi tanıttı. Ama neden hemen arkasına bir de hesap günü ve hesap gününün de hakimi olduğunu söyleyi verdi. Bu önemli. İşte Kur'an'ın üslubundan biri budur. Kur'an'ın temel, üslubunun dayandığı temel ölçüler vardır. O ölçülerden bir tanesi ve en başta gelenlerinden biri budur. Nedir? İnsanı bir ümide, bir de korkuya döndürür. İnsanın önünde bir cennet açar, bir de cehennem açar. Ve iki hali de sana gösterir. Yani seni iki gerçeklikle karşı karşıya. Ve sürekli bunu yapar Kur'an. Ve yine Kur'an insanın önünde üç zamana ilişkin ufuklar açar. Seni önce haliyle uyarır. Seni sana döndürür. Sana seni hatırlatır. Ve içinde yaşadığın ortama, kainata, çevreye, yere, göğe bakmanı ister. Onunla yetinmez. Bir geçmişi çevirir. Geçmişin kısalarından anlatır sana. Mazine çevirir. Hatta öyle geçmişe çevirir ki... ...ruhunun mazisine çevirir. Bir de geleceğe çevirir. İstikbale. istikbal Yani ebedi istikbal. Ahiret. Hatta bazen cennet. Bazılarının istikbali olan cehennem. Bazılarının istikbali olan cennet. Ama hep hesap. Hep hesap günü. Hep kıyamet. İşte... Üç zamanlı çalışır Kur'an. Bu üç zamanı da insanın önüne sürekli bir perde gibi, bir film şeridi gibi dizer. Neden? Çünkü insan bu üç zamanı her an aklında tutarak yaşarsa o zaman diri olarak yaşamış olur. O zaman hesabını verebileceği bir hayat yaşar. O zaman her nefesinin hesabını vermek üzere Dikkatli davranır. O zaman mahkemesine çıkacağı Allah'a karşı veremeyeceği bir muamele yapmaz. Hesabını veremeyeceği bir eylemek girişmez. Sorumluluğunun bilincinde olur. İşte takva da zaten budur. İnsanda bu ruh halini, bu şuuru uyandırmak için Kur'an sürekli insanı mazisine, hale ve ebedi istikbaline döndürür. Malik-i din de budur. Din gününün, maliki, hesap gününün hakimi olan Allah'a hamdlerin, övgülerin tümü olsun. Ve şimdi Kur'an zaman olarak, kip olarak farklı bir kipe geçiyor. Yani o Allah ben bahsederken şimdi samimi bir kipe yani sene geçiyoruz. Tamamen Allah kuluyla bu noktadan itibaren samimi bir iletişim kuruyor ve اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَاءِ Artık böyle sıfatlarla bu özellikleriyle tanıdığınız Allah'a nasıl davranırsınız ey insan Nasıl davranmam gerekir? Veyahut da insan, Ya Rabbi tamam, seni şimdi tanıdım. Sen Allah'sın. Sen Rab'sın. Sen Rabbul Alemin'sin. Sen Rahman'sın. Sen Rahim'sin. Sen din gününün, hesap gününün tek hakimisin. Peki ne yapayım Ya Rabbi diye sormuş gibi adeta, şunu söyle kulum. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. Yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım isteriz. Bu adeta yukarıdaki ayetlerin bir hitamı, bir toparlaması, bir hüküm cümlesi. Adeta yukarıdaki ayetler sırf bu sözü söyletmeye hazırlamak için. Fatiha'nın bundan evvelki ayetleri sırf bize bu sözü söyletmek içindir. Eğer bir zat ki Allah ise, Rab ise, alemlerin Rabbi ise üstelik, bununla da yetinmeyip Rahman ise, özünde merhamet sahibi ise, şefkatli ise, ve insanlara davranışında da merhametli ise, yine ebedi mahkemenin de hakimi ise, ey insan sen ona nasıl davranman gerekir? İşte şöyle davranman gerekir, İyâken e'budu ve Yalnız ona tapman ve yalnız ondan yardım istemen. Böyle olan bir Allah'ı bırakıp da başkasından yardım istenip. Bu özellikleri taşıyan bir Rab bırakılır da başkasına kulluk edilir mi demektir bu aynı zamanda. İyya cenab -ı. ve İyya kemestâin. Tabi bu tevhidin özünü ifade eden bir ayet. Adeta La ilahe illallah. Kelime-i tevhidinin Tefsiri gibidir bu. İyyâke ne'budu ve iyyâke ne'stâibudu. İşte tevhid kelimesi aslında bu ayetin bir devamı olarak söylenmelidir. Yalnız sana tapar, kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Çünkü la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah. Birbirini bütünler. Onun için... Tevhidin özünü açıklayan bir tefsirdir. şerdir bu ayet. Şirkin her türünü, her türünü inkar etmek demektir bu ayet okumak. Çünkü gramer olarak da iyya ke mef'uldür. Tümleçtir. Arap dilinde Arap dil yapısına göre, sentaksına göre tümleçler sonra gelir. Ama bu ayette tümleç Yüklem ve özneden sonra gelmesi lazım gelirken, yüklem ve özneden önce gelmiş. Niçin? Şunun için. Yalnız sana manasını vermek için. Yalnız sana kudluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Şirki reddetmektir bu. Şirkin her türlü. Şirk sadece putlara tapmak anlamına gelmez. Allah'a verdiğiniz, Allah'a karşı sorumlu olduğunuz, Allah'a karşı yapmanız gereken bir şeyi, ondan başka birine karşı yaparsanız, onu o konuda Allah'a ortak olursunuz. Allah'ın her isim ve sıfatında bu tevhidi insanın bizatihi hem fikri, hem fiili, hem kavli, hem kalbi olarak, Yaşaması gerekiyor ki muvahit bir Müslüman olsun. Muhit bir Müslüman, tevhidi sadece kalbinde değil, hayatında, eyleminde ve her bir işinde, düşüncesinde, duygusunda gösteren bir insandır. Yaşayan bir insandır. Onun için tevhid komple bir hayat biçimidir, bir yaşam tarzıdır, bir yaşam standıdır. Onun tevhidi sadece la ilahe illallah demek olarak adlandırmak, şirki de sadece putlara tapmak olarak adlandırmak kadar sakattır. Ne şirk sadece puta tapmaktır ne de tevhid sadece la ilahe illallah cümlesini söylemektir. Bu cümle tevhidin uzun bir listesinin altına imza atmak. Ve şirkte en gizlisi gece vakti, kara bir karıncanın, kara bir taş üstünde yürüyüş izine, ayak sesine benzer bir şekilde en gizlisi işte bu kadar seçilemeyecek, bu kadar fark edilemeyecek kadar çeşitleri olan bir hadisedir şirk. Onun için şirk deyince aklımıza, gözümüzün önüne sadece belli taştan yontulara tapmak gelmemeli. Bunun çok çeşidi olduğunu ve en gizlisinin peygamberin hadisinde tarif ettiği gibi gece vakti kara taşın üstünde yürüyen kara karıncanın ayak izinden daha gizli olabildiğini bazı çeşitleri unutmamak gerekiyor. Bu noktada insan İnanan bir insan Allah'tan başkasına elbette ki tapamaz. Lakin Kur'an'da başka ayetler görüyoruz. Şöyle, "La تَعْبُدُ şeytan" Diyor mesela ayet. Şeytana kulluk etmeyin. Bu ayetin ifadesinden, bağlamından anlıyoruz ki, aslında ayette şeytana kulluk etmeyin denilen kimseler, şeytana tapan Yezidiler falan değil Bunlar tamamen Allah'a inanan hatta müminler. Niçin müminlere şeytana kulluk etmeyin, şeytana tapmayın denilsin ki? Şeytana itaat etmek, onun dediğini yapmak, şeytana kulluk etmek olarak adlandırılıyor ayette. Onun için bir şeye kayıtsız şartsız itaat etmek adeta ona kulluk etmek olarak adlandırılıyor. Ve buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliyoruz. Kayıtsız şartsız itaat edilecek tek otorite Allah'tır. Biz bunu çıkarıyoruz buradan. Yine bu kulluk etmenin bir başka biçimini aslı saadette yaşanmış bir olaydan anlıyoruz. Adi bin Hatem, Hristiyan bir papaz iken Müslüman oluyor. Peygamberin yanına bir kez geldiğinde Peygamber şu ayeti okuyor. مَعَلَمْ اِنَّمَا اَخْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Metnini de okuyayım. Onlar ahbarlarını, papazlarını, hahamlarını, din adamlarını Allah dışında Allah'ı bırakıp Rab edindiler. Rabler edindiler. Adi bin Hadem diyor ki Peygamber. ama ya Resulallah, biz onlara secde etmiyorduk ki, biz onlara rüku etmiyorduk ki, biz onların önünde namaz kılmıyorduk. Peygamberimiz hemen açıklıyor. Yok, bu demek değil ki diyor tapmak. İşte yanlış bir tapma anlayışını orada düzeltiyor. Yani tapmak sadece onun önünde yere kapanmak değil. Ne peki? Onlar size bir şeyi yasaklıyor, siz de ona uyuyordunuz. Onlar Allah'ın yasakladığı bir şeyi size serbest kılıyor, siz ona tabi oluyordunuz. Allah'ın serbest kıldığı bir şeyi size yasaklıyor, ona tabi oluyordunuz. Yani onları emir ve nehide otorite olarak görüyordunuz. Onları sizin hayatınızın ilkelerini belirlemede otorite olarak görüyordunuz. İşte bu onları Rab edinmek kürtü. Bu Peygamberin yaptığı bu tefsir bize şunu gösteriyor. Yani bir başkasına kulluk etmek, bir başkasını Rab olarak görmek, sadece Firavun ve Nemrud'un yaptığı gibi ben en büyük tanrıyım demesi gerekmiyor. Ya da onun önünde insanların secdeye kapanması gerekmiyor. Onu Allah'ın, sadece Allah'ın sahip olduğu otoriteyi ona vermek onu o otoriteye ortak etmek, ona tapmak anlamına geliyor. İşte bu manada da İyâ kenâ budu ve iyâ kenestahi. Aslında sevgili dostlar, Fatiha'nın her namazın her rekatında okunmak zorunda olması bize şu ruhu vermek için ey insanlar, Fatiha'nın ifade ettiği gerçekleri her gün o kadar çok ihlal ediyorsunuz ki. Bu gerçekleri günde bu kadar çok hatırlamaya muhtaçsınız. Çünkü bu kadar çok unutuyorsunuz. Onun için hayatınızın her anında siz Allah'a kulluğu ihlal ediyorsunuz. Hayatınızın her anında siz bu gerçekleri... Unutuyorsunuz, onun içinde bir günde namaz kılan bir Müslüman en azından 17 kez, en az farzlarda. Eğer nafileleriyle beraber hesap edersek, 40 küsür kez Fatiha'yı okuyor ve bununla Rabbisine iman tazeliyor. Aslında bir bilinç uyandırmak içindir. Kuru kuru bir tekrar değildir Fatiha. Ama heyhat bugün Allah'ın ne dediğini anlamayan insanlar bir ömür boyu değil günde kırk küsür kez bir ömür boyu binlerce okudukları Fatiha'dan habersiz yaşıyorlar. Ve namazda Fatiha'yı okuduğu halde namazdan çıkar çıkmaz Fatiha'yı yalanmayacak bir yığın iş yapıyorlar. Bunun da sebebi öncelikle Fatiha'nın ruhunu anlamadıklar. Önce lafızını anlamıyorlar. Sonra yani Allah'ın ne dediğini anlamıyorlar bir. Daha sonra Allah'ın ne demek istediğini anlamıyorlar. Yani hem ne dediğini anlamıyorlar, hem de ne demek istediğini anlamıyorlar. Hem lafzı anlamıyorlar, hem manayı anlamıyorlar. İşte bunun içinde kıldıkları namaz hayatlarında bir şeyi değiştirmiyor. Oysa ki o namazlar bir zamanlar bir neslin... Hayatını değiştirmişti. On namazlar değil bir nesli, bir dünyayı değiştirmişti. Hatırlayın. Çölün ortasında bir avuç yiğit insan, işte bu Fatiha ile yeryüzüne bir güneş gibi doğan İslam'ın taşıyıcılığını yapıyordu. Onun için onların hayatında bir şeyleri değiştiren Fatiha, niçin bizim hayatımızda değiştirmedi sorusunu her Müslümanın sorması gerekiyor. İhdine sıratel mustaqim. Şimdi duaya geçiyoruz. Aslında Fatiha başlı başına bir dua olarak da adlandırılabilir, okunabilir, dua niyetine okunabilir. Bundan önceki ayetler Allah'a yakarmanın, Allah'a yalvarmanın adabını öğretiyor bize. Allah'a yalvaracağınız, Allah'tan bir şey isteyeceğiniz zaman ey insanlar, Önce Allah'a hamd edin. Önce Allah ile başlayın. Besmele çekin. Ondan sonra hamd edin. Ondan sonra Allah'ı ululayın. Ve onun Rahman, Rahim isimlerini söyleyin. O sıfatları hatırlayın. Allah'ın acımasını, bağışlamasını hatırlayın. Ondan sonra Allah'ın celalini de hatırlayın. Mahkemenin, büyük mahkemenin hakim olduğunu da hatırlayın. Ve şu iki şeyi de iyi yapın. Yani yalnızca Allah'a kulluk edin ve yalnızca ondan isteyin. Ondan sonra işte elinizi kaldırıp istediğinizi isteyebilirsiniz. Ama bu isteyeceğiniz şeylerin ilki şu olmalı. İlki şu olmalı. Yani Allah'tan bir tek şey iste zaman siz ilk olarak... Şunu istemelisiniz, çünkü siz ne isteyeceğinizi bazen unutuyorsunuz. Bazen Allah'tan büyük şeyler isteyecek yerde çok küçük şeyler istiyorsunuz. Oysa ki Allah büyüktür, büyük Allah'tan çok büyük bir şey isteyin. Ne isteyin? İhdine sırat Hidayet isteyin. Ki hidayet en büyük ödüldür. Hidayet, Hiçbir servetin yerini tutmaz. Hiçbir servet, hidayet karar olmaz. Hidayeti elde eden, yeryüzünün tüm hazinelerinden daha değerli bir şey Allah bir insana hidayet vermemişse, yeryüzü senin olsa, yeryüzünü verse ne olur? Hidayet vermişse, hiçbir şey vermese ne kaybedersin? Çünkü ebedi mutluluğun anahtarını vermiştir. Onun için hidayet isteyin Allah'tan. Allah'tan istemenin adabı budur. Ondan sonra başka şeyler isteyin. Ama önce hidayet isteyin. İhdine sıradın müstakil. Bizi dost doğru yola ilet. Sevgili dostlar, hidayet ne demektir? Öncelikle bunu açmam lazım. Bakınız, Allah'ın hidayeti bize sadece vahiy ile gelmedi. Allah bize vahiyden önce de hidayet etti. Tarih öncesinde hidayet etti. İşte misak bu hidayettir. Yani tabiatımıza hidayeti yerleştirdi. Her insanın bozulmamış fıtratı Allah'ın insana verdiği, Tabiat bir hidayettir. Bozulmamıştır. O saftır. Onun için o bizatihi fiili bir hidayettir. Peşin bir hidayettir. Onunla yetinmedi Rabbim. Bir lütuf daha yaptı, bir de akıl verdi. İkinci bir hidayettir. Onunla yetinmedi, bir lütuf daha yaptı, vicdan verdi. Vicdanın kendisi de bir hidayettir. Onun için vicdanına tabi olanı vicdan doğru yola götürür. Eğer kirlenmemişse, eğer mahvolmamışsa, eğer vicdan hala varsa o insandır. Evet. İşte bütün bunların üzerine bunlarla yetinmediği akıl, fıtrat ve vicdan hidayetlerinin üzerine dördüncü bir hidayet olarak bir de kitapları gör. İşte, ihdine sırafal müstakim diyen bir insan, bizi dostluğu yola hidayet et diyen insan, aynı zamanda şunu demiş olur, beni özüme döndür, beni fıtratıma döndür, beni vicdanıma döndürür. Yani vicdanımı kirletme ve vicdan muhasebemde beni vicdanımın çağırdığı yola döndür. Çünkü insanı vicdanı hep hayra çağır. Yine beni bozulmamış aklımın gösterdiği yere döndür. Aklı selimin yoluna, duyunun yoluna döndür. Ve yine bununla bir insan beni kitabının çağırdığı, vahyinin çağırdığı, mesajının gösterdiği yola döndür demiş olur. Ehdine sıratı diyen, işte aslında üçü kendi bünyesinde, biri de dışında bulunan bu dört hidayeti istemiştir. Tabii bu bir arzudur. Bu bir istektir. Cenab-ı Hak bu isteğe hemen Kur'an'ın karşı sayfasında, Fatiha'nın karşı sayfasında cevap veriyor. Bu isteğe. Elif, la, mi. Velikel kitab. Bu kitap var ya. Hudel lil muttad. La raribe fi. Şüphe yok. Bu kitapta şüphe yok. Tereddüt yok bu kitapta. Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlar için hidayettir. Yani buyur diyor, işte bu kitap hidayet. Sen ne arıyorsun? Ama öncelikle fıtrat, vicdan ve akıl hidayetine tabi olmayanlara bu kitap ne diyebilir ki? Bakınız, Allah bu kitabı insanlığın eline uzatalı 1400 yıl oldu. Ve biz bu kitapla yıllardır haşir neşiriz. Söyler misiniz? Bizim için neden gereği gibi bir hidayete dönüşmüyoruz? Çünkü fıtrat, çünkü vicdan, çünkü akıl hidayetlerine yapışmadık da. Onun için bu hidayet, yazılı hidayet de bize bir şey söylemez oldu. Sıra ı müstakil dost doğru. Sırat yol demek. Müstakim istikamet buradan gelir. Dost doğru, eğrisi olmayan bir yol. Aslında Sırat-ı Müstakim nedir diye sorulacak olursa tefsir olarak Kur'an'dır diyenler olmuş müfessirlerden, İslam'dır diyenler olmuş. Ki Tirmizi'de geçen bir hadis Nevvas bin Sem'an'dan naklen gelen bir hadise göre peygamberimiz de sırat-ı müstakimi İslam olarak tefsir ediyor. Allah insanın önüne dosdoğru bir yol çizdi diyor, bir yol verdi. Bu sırat-ı müstakimdir buyuruyor. Bu yolun iki kenarına duvar yaptı. Bunlar Allah'ın hudududur. Bu duvarda kapılar açtı. Bunlar, şeytanın ve nefsin oradan insanı imtihan için, Allah'ın insanı imtihan için hücum edeceği kapılar. Bu kapılara birer perde gerdi. Dedi. İşte onlar da Allah'ın yasakları. Dedi. Peygamberimiz Tirmizi'deki hadis. Bu yolun içinden bir davetçi, doğru yola çağırıyor, yolu gösteriyor, bir de yolun başından bir davetçi çağırıyor. Yolun başından çağıran davetçi Kur'an'dır, buyuruyor. Yolun içinden çağıran davetçi ise davetçi ise İslam'dır, buyuruyor. Yani Peygamberimiz yolu insana, işte yolun içinden çağıran, yani insanın bizatihi önünü aydınlatan davetçi olarak, sırat-ı müstakimi İslam olarak gösteriyor. Bu güzel teşbihde ifade edildiği gibi sırat-ı müstakim İslam'ın dost doğru yolu. Yine bir başka hadis hatırlıyorum. Peygamber Toprağa diyor Ravi, bir çizgi çizdi. Bu çizginin dışında da çizgiler çizdi. O çizgiye, dikine çizgiler çizdi. Bu çizgilerin hepsi Allah'ın yolunun dışındaki yollardır. Bu yol ise, bu tek yol ise Allah'ın yoludur. Buradan giden kurtulur buyurdu. Deli diyor. Ki biz de zaten bu ayetten bunu anlıyoruz. Devam ediyor. Sıratallezine en amde aleyh. Bu yolun nasıl bir yol olduğunu öğrenmemiz için bu ayeti yine Fatiha tefsir etmeye devam ediyor. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Kendilerine nimet verilenlerin verdiklerinin yoluna. Şimdi bunlar kim? Kendilerine nimet verilenler. Bendeniz şöyle düşünüyorum. Fatiha'yı Resulullah okuyordu. Peygamber okurken neyi kastediyordu? Peygamber bu sureyi namazda okurken, Ya Rabbi beni dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Peygamber bu sureyi okurken kesinlikle şunu kastetmez, kastetmiş olması lazım. Kendisinden evvelki tüm peygamberlerin yoluna. Ki Kur'an'da da bu gerçeği vurgulayan ayetler görüyoruz. Bu ayetlerden birinde onların yoluna uydu peygamberler sayılıyor. 14 tane peygamber ardı ardına sayılıyor ve hemen arkasından deniliyor ki onların yoluna uy. İttiba et. Tabi. Demek ki peygamber Fatiha'yı okurken kendisi bizatihi kendisinden evvelkilerin yoluna uymak uyması için dua ediyor. Ya Rabbi onların yoluna beni yönlendir diyor. Bu neyi gösterir? İslam'ın evrenselliği, zaman ve zeminler üstülüğünü gösterir. Yani İslam Muhammed Aleyhisselam'la başlamadı. İslam Allah insanla konuşmaya başladığında başladı. İslam insanlığın değişmez değeri, Muhammed Aleyhisselam ise bu yolun en son rehberi son kılavuzu. Kur'an da bu yolda insana verilmiş son haritadır. Onun için biz her Fatiha'yı okurken aslında insanlık tarihi içerisinde yürüyen tüm salih insanların yolunda yürüdüğümüzü hatırlıyoruz. Ve Fatiha ile şunu diyoruz. Ya Rabbi insanlık seli içerisinde bir çizgi var ki ben o çizginin arkasını takip ediyorum. Ben evrensel doğrunun peşindeyim ya Rabbi. Bunu demiş oluyoruz. Tabi peygamber bunu Fatiha'yı okurken kendisinden evvelki peygamberlere tabi oluyordu. Sahabe okurken onlar da kendisinden evvel peygambere uyan peygamberlerin sahabelerine yani havarilerine uyuyordu. Onlar da onu diyorlardı. Ya Rabbi sen bizi bizden evvelki peygamberlerin havarileri nasıl onlara tabi olmuşsa bizi de bu peygamberin onlar gibi arkasından yürüttün. Biz de ne diyoruz? Biz de buradan bakarak Ya Rabbi sahabe ve peygamberler de içinde olmak üzere önceki peygamberlerin sadık ümmetleri hangi yoldan gitmişse Bizi de o yola iletti. Herkes kendi bulunduğu kategoride daha önceki salihleri, daha önceki kurtulmuşları, daha önce nimet verilenleri anmış oluyor. Ve böylece aynı zamanda bir teşekkür de ifade edilmiş oluyor. Yani ebedi yolun yolcularına ebedi bir teşekkürdür Fatiha. Bu şunu da gösteriyor. Sıratallezine enantaleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Bu nimet kuşkusuz nedir diye soracak olursanız, öncelikle bu nimetin İslam olduğunu yukarıda sırat-ı müstakinde açıklamıştım. Hidayettir bu nimet. İbadettir bu nimet. İhsan budur işte. Yani iyyâke na'budu bu nimetin istenmesidir. Yalnız sana ibadet ederim, işte yalnız ona ibadet edebilecek bir hidayete kavuşmak en büyük nimettir. Yalnız ondan isteyebilecek bir imana kavuşmak en büyük nimettir. İşte bu nimetin kendisine verildiğinin yoluna iletmemizi istiyoruz Rabbimizden. Bu ayetin verdiği bir nükte daha var. O da şu. Ya Rabbi, ben bu yolda tek başıma değil. Benden önce yürüyenlerin arkasından devam ediyorum. Ya Rabbi, ben senin yoluna, senin yolundaki insanların ardından gitmek istiyorum. Ben senin yolunda tek olduğumu söylemiyorum. Senin yolunda birçok insan var ve o insanlar aracılığıyla beni menzili maksude doğru yürüt. Beni rızana doğru yürüt. Beni yolunda daim kıl, beni yolunda daim kılarken senin yolunda olanlarla beraber kıl, onlarla beraber olmamı nasip et, demiş oluyor. Çünkü burada aynı zamanda na zamiri, biz zamiri bir ümmete delalet eder. Yani her namazda Fatiha okurken insan ümmeti hatırlar. Sadece kendisine dua etmiş olmaz. Tüm ümmete dua eder. Beni demez. ihdini demez. İhdini derse namazı yenilemesi gerekir. Çünkü manayı bozmuş olur. İhdina der. Yani beni hidayete ulaştır değil, bizi hidayete ulaştır. Burada bir biz şuuru veriliyor. Kim o biz? Bizim fırka, bizim parti, bizim cemaat. Bizim tarikat, bizim mezhep, bizim meşret hiçbiri değil. O biz kim? Bizim ümmet. Evet. Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olmuş her bir şahıs. Eğer geçmişleri de kast İslam'ın ebedi yolunda yürüyen ve tüm İslam'ın peygamberlerine tabi olan salih insanlar. O biz o kadar geniş işte o bize selam verirsiniz siz namazı bitirirken. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye... ...siz o milyonlarca hatta milyarlarca olan bize... ...o siyah, o beyaz, o sarı ırktan olan... ...o Avrupalı, o Afrikalı, o Asyalı kardeşlerinize selam verirsiniz. O biz şuurunu terk eden aslında Fatiha'yı terk etmiş olur. O biz şuurunu yalanlayacak işler yapan... Ümmeti parçalayan, ümmeti bölen, hangi gerekçeye dayanarak olursa olsun, Fatiha'yı yalanlamış olur. Namazda okuduğu Fatiha'yı namazdan sonra yalanlamış sayılır. Namazı da ona hayır etmeyecektir. Gayril mevdubi aleyhim. Yukarıdaki ispatıydı, burada da nefhi var şimdi. Kendilerine gazaplanılanların yoluna ilet Ve le ...ve sapıtanlarınkine kine de iletme. Yani yukarıda ispat vardı, burada nefi var, çıkarma var, değilleme var, iki tane değilleme var. Kim bu iki değillemeden kastedilen? Yani gazaba uğrayanların yoluna değil, bir de sapıtanların kine Aslında gazaba uğrayanlar aynı zamanda da sapıtmış değiller miydi ki? Ayrıca bir de veleddalim geliyor... Gazaba uğramak sapıtmaktır. Sapıtmak da gazaba uğramaktır. Çünkü sapıtmaktan daha büyük bela mı vardır? Aslında bunun ikisi de aynı değil miydi ayrı ayrı geliyor? İşte bu soruya cevap olmak üzere Peygamberimiz Fatiha'nın bu son ayetini Tirmizi'de geçen bir hadiste ve diğer birçok kaynakta da farklı varyantlarıyla geliyor bu hadis. Şöyle tefsir ediyor. Gazaba uğrayanlar arasında Yahudiler de vardır. Yani Yahudiler gazaba uğrayanlardandır. Hadisin bir tahsis eden varyantı var form olarak. Yani gazaba uğrayanlar Yahudilerdir biçiminde. Zaten bu formu tartışılmış. Sahih olmadığı konusunda birçok söz söylenmiş. Ama bir başka formu var ki, bu sahih bir kaynaktan geliyor, senetle geliyor. O formu da şu. Gazaba uğrayanlardandır Yahudiler. Yani gazaba uğramak sadece Yahudilere özgü bir şey değil. Ama onlar gazaba uğrayanlar içindedir. Sapıtanlardan da Hristiyanlardır. Yani Hristiyanlar da sapıtanlardan bir kısımdır. Bu hadisatında bize... Şu gerçeği söylüyor. Biz her Fatiha'da Ya Rabbi bizi Yahudileşmekten, bizi Hıristiyanlaşmaktan koru diyoruz. Bununla şunu demiş oluyoruz. Ya Rabbi Yahudiler gibi dinimizi törenselleştirmekten bizi koru. Ya Rabbi Hıristiyanlar gibi dinimizi vicdanileştirmekten, dinimizi sekülerleştirmekten bizi koru. Yine bir başka açıdan şunu söylüyoruz peygambere davranış açısından. Ya Rabbi, Yahudilerin peygamberine yaptığı gibi bizi peygamberimize hakaret etmekten koru. Peygamberimizi aşağılamaktan ve küçültmekten koru. Öbür taraftan da Ya Rabbi, Hristiyanların peygamberlerine yaptıkları gibi peygamberimizi ilahlaştırmaktan bizi koru. Görüyorsunuz. Aslında tarih çizgisi içerisinde iki sapmaya, iki temel sapmaya bir temayül olarak bakıyor Kur'an ve bizi de buna dikkat çekiyor. Yani Yahudileşmek bir eğilimdir, bir temayüldür. Yoksa gazaba uğramış millet olmaz. Allah hiçbir kavmi gazaba uğratmaz. Bir kavimden olmak gazaba uğramanın gerekçesi olmaz. Bu Allah'a hakaret olur. Hiç kimse içinde doğacağı kavmi kendisi seçmiyor. Ama gazaba uğramak bir mantıktır. Yahudileşme mantığıdır. Hristiyanlaşma mantığı da sapıtmaktır. İşte bu manada Yahudileşme mantığı dini törenselleştirir, dini biçime hasreder. Hristiyanlaşma mantığı sapıtan mantıksa dini vicdana hapseder dini insanın içine hapseder, yüreğe hapseder. İkisi de sapıtmadır, ikisi de hakkın dışında bir yöntemdir. İşte bu ikisinden kaçınmamız ve bu iki yoldan geri durmamız için her gün, her namazda, her rekatta gayr-i aleyhim ve la diyoruz. Değerli dostlar, Fatiha'nın hükmü uzun fıkhi mübahaselere konu olmuş. Bu noktada her namazda okuduğumuz Fatiha'nın namazda okunmasının hükmü konusunda birden fazla görüş ortaya çıkmış İslam fakihleri arasında. Bazı fakihler Fatiha'nın namazda okunmasını vacip olarak, nitelendirirken bazı fakihler farz olarak nitelendirmişler ve Fatiha'nın okunmadığı bir namazın sahih olmayacağını söylemişler. Onlar delil olarak peygamberden gelen La salate illa bi fatihatil kitab hadisini göstermişler. Tabi aslında bu iki farklı görüşün dayandığı kaynak aynı, dayandığı delil aynı. Ancak Fatiha'nın farz olmadığını, Fatiha bilinmemesi halinde Kur'an'dan başka bir sure ya da üç kısa ayetin okunabileceğini ileri süren görüşte yine Kur'an'dan bir başka delil getirmişler. فَقْرَعُ u تَيَسَّرَ مِنْ ayetin. Yani ondan kolayınıza geleni okuyunuz ayetini delil getirerek Hanefiler başta olmak üzere Fatiha dışında da bir e, ayetler grubunun ya da surenin okunabileceğini söylemişler. Bunun dışında namazda Fatiha'nın e, cemaatle kılınan namazda e, nasıl okunacağı konusunda da ihtilaf olmuşsa da Bendeniz bu konuda tüm tarafların delillerini bir araya getirip sahih delillerin hepsiyle de amel etmenin mümkün olduğu düşüncesinden yola çıkarak imamın açıktan okuduğu namazlarda cemaatin Fatiha'yı susup dinlemesini <gülüyor> Ayetine binaen, imamın gizli okuduğu namazlarda ise cemaatin Fatiha'yı okumasını bu hadise dayanarak daha uygun olacağı yönünde e, görüş beyan ediyor. Vahyin bize öğrettiği bu muhteşem duaya ta yürekten amin diyor. Rabbimizden Fatiha'lı bir ömür Fatiha'nın bize verdiği bize sunduğu hayat tarzına uygun bir hayat nasip etmesini niyazlıyor. Sözün başında hamd ile girdiğimiz gibi söze. Sözümüzün sonunda da yine Kur'an'dan bir başka ayeti hatırlayarak ve ahiru da'vana enil hamdü rabbil alemin iddiamızın Davamızın, ömrümüzün tüm hasılatı ve son sözümüz Rabbimize hamdir diyoruz. Esselamu Aleyküm. <Gülüyor>